Nestagfirullah, nesta izza bismillah ve ve selamu aleyh resulullah. Selamü aleyküm değerli dinleyicilerim. Ahlakı muhteşem bir kul, kullu muhteşem bir resul olan kıymetlimiz, rehberimiz, mürşidimiz, önderimiz Hazreti Muhammedin elamin Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz hazretlerinin hayatının her bir zaman dilimi, Kur'an'ın tefsiri nispetinde hayati bir önem arz ettiği için, o mübarek, kutlu ve seçkin hayatın her zaman dilimine, ayrı bakış açılarıyla bakarak istifade etmeye muhtaçız. Özellikle fikir akımlarının şiddetli rüzgâr ve kasırga gibi, zihnimizi ve ruhumuza, tesirde bulunmaya çalıştığı milenyumlu dönemde, onun Allah'ın nuruyla nurlanan, terbiyesiyle yetişen nadide ve zarif hayatını, zihnimizde ve gönlümüzde dir tutmaya ihtiyacımız var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu bağlamda bir günü üzerine gelin bugün tefekkürde bulunalım. Lütfedip dinlersiniz değil mi? Dünyanın her yerinden bizi dinlemekte olan kardeşlerim. Resulullah Aleyhisselam'ın 63 yıllık mübarek ömrünün hangi bir gününü ele alacağız? Bilindiği gibi Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını bölümlere ayırmak mümkün olsa, bunu ticaretle iç içe olduğu peygamberlik öncesi Mekke dönemi, peygamberlik gelip tebliğe başladıktan sonra, işkence ve baskılarla karşılaştığı Mekke dönemi ve bu baskılar, işkenceler sonucunda hicret ettiği Medine'de geçirdiği dönem şeklinde, en azından üç safhada incelemek gerekiyor. Burada Resul Aleyhisselam'ın siyasi çalkantılardan uzak sıradan bir Medine gününü incelemeyi arzu ediyoruz. İnsanlığı doğru yola iletmek üzere gönderilen Resulullah Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'in onca ikazına rağmen misal Kef Suresi 110. ayet, Furkan Suresi 20. ayet, Ankabut Suresi 48. ayet, Fusilet Suresi 6. ayet gibi zaman zaman olduğundan farklı gösterilerek Müslümanlar için örnekli göz ardı edilmiş. Bu da onun mesajının doğru bir şekilde muhataplarına ulaşmasını hedefinden sapmaya sebep olmuş. Oysa Resulullah Aleyhisselam'ın günlük hayatı incelendiğinde vahiy alan bir insan olmasına rağmen, içinde bulunduğu halktan biri olarak yaşadığı ve onun bu yönünün rahatlıkla örnek alınabileceği görülecektir. Bizler için güzel bir örnek olan Resulullah Aleyhisselam'ı, Model olarak almanın yolu da onun günlük yaşamında nasıl davrandığını öğrenmekle mümkündür. Buradan hareketle biz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gününü inceleyerek zamanını nasıl geçirdiğini, boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğini tespit etmeye çalışacağız. Resulullah Aleyhisselam'ın bir günü incelendiğinde, Rahatlıkla O'nun ciddi bir zaman bilincine sahip olduğu görülecektir. Ancak, ümmeti olmakla iftihar ettiğini söyleyen ve çoğunluğunu Orta Doğu'da yaşayan Müslümanların oluşturduğu insanların en temel zaafının da, zaman denilen o değerli hazinenin kıymetini bilmemek, hatta israfa varan bir tarzda sorumsuzca harcamak olduğu söylenebilir. Hayatını neredeyse saniyesine kadar planlamayı başaran Allah Resulü aleyhisselam, böyle yaparak muazzam bir medeniyetin temellerini atmaya muvaffak olmuştur. Resulullah aleyhisselamın bir gününü nasıl planladığı fikrinden hareketle oluşan konuşmalarımız, iki bölümden mahal bırakıyor. İlk bölüm, Peygamber aleyhisselamın gündelik hayatının geçtiği mekanlara ayrılıyor. Özellikle, dördü üzerinde durulmuş ve daha çok resûl aleyhisselamın gündelik hayatı merkeze alınarak incelenmiş. İkinci bölüm ise sabah kalkmasından akşam yatmasına kadar Resulullah aleyhisselamın günlük hayatının mercek altına alınmasına tahsis edilmiş. Öncelik mescit. İfade ettiğimiz gibi Resûlullah aleyhisselatü vesselam ve ashabının günlük hayatının önemli bir kısmı Mescid-i Nebi'de geçmekteydi. Mescid-i Rasulullah Aleyhisselam'ın Medine'ye hicretinden hemen sonra, yakın dostu ve kayınpederi olan, Hz. Ebu Bekir tarafından satın alınarak, Müslümanlara vakfedilen arazide bina edilmişti. Çok büyük bir işleve sahip olmasına rağmen, son derece sade bir bina olan Mescid-i Nebi'nin inşaatında, Allah aleyhisselam Aleyhisselam'da bir işçi olarak çalışmıştı. Duvarları kelpiçten yapılmış, tavanı ise hurma dallarıyla örtülmüş olan bu önemli kurumun içinde hiçbir süs olmadığı gibi mihrap da yoktu. Hatta uzun yıllar minber dahi bulunmamaktaydı. Bu süre zarfında Resulullah aleyhisselam eshabına bir hurma kütüğüne değinerek hitap etmişti kuşkusuz öncelikle bir ibadet mekânı olarak inşa edilen ve Resulullah Aleyhisselam'ın imametinde günlük namazlar ile cuma ve bayram namazlarının kılındığı söz konusu bu mübarek bina kurulduğu günden itibaren bir okul olarak kullanılmış. Gerek erkek gerekse hanım sahabelerin tamamı burada yetişmiş. Resulullah aleyhisselam erkek sahabilere vakit namazlarından önce veya sonra burada dersler verirken, hanımlara ise vakit namazlarındaki bu bilgilerin yanı sıra belirlenmiş olan özel günlerde de sohbet ederdi. Bu durum yetiştirecekleri çocuklarla geleceği şekillendirmede belirleyici bir role sahip olan hanımlara verilen değeri göstermesi açısından son derece önemlidir. Saygıdeğer dinleyicilerim. Rasulullah Aleyhisselam'ın bulunmadığı dönemlerde de mescidin aynı işlevini sürdürdüğü anlaşılmakta. Nitekim kaynakların ifadesine göre burada sahabun oluşturduğu çeşitli ders halkaları olurdu. Rasulullah Aleyhisselam mescide geldiğinde ibadetle meşgul insanların yanına değil, eğitimle iştigal edenlerin halkasına katılmayı tercih ederdi. Peygamber aleyhisselamın böyle davranmasının sebebi olarak eğitim ve öğretimin ne kadar önemli olduğunu göstermek istediği söylenebilir. Resulullah aleyhisselam döneminde müstakil bir hükümet binası bulunmadığı için Mescid-i Nebevi bazen devlet veya kabile elçilerinin kabul edildiği bir devlet yönetim binası gibi de kullanılıyordu. Çevreye gönderilecek seriyeler yani küçük ordular... Buradan çıkarılır ve savaş kararları burada alınır. Hatta savaş stratejileri dahi Mescid-i Nebi'de belirlenirdi. İslam kurumlarının henüz teşekkül etmemesini, Peygamber aleyhisselamın bütün bu işleri bir tek mekanda yapmasının sebep olarak göstermek mümkün olduğu gibi yeni şekillenmekte olan toplumun neyi nasıl yapacaklarını açık bir şekilde belirtmek istediğine de bağlamak mümkündür. Resulullah aleyhissalatü vesselam biraz önceki arz ettiğimiz mescitte ile birlikte otururdu. Konuşurken etrafındakiler tarafından dikkatle izlenir, başkası söz aldığında onu dinler ve kendisi değer verdiğini gösterirdi. Bu tür ortamlarda onlardan biri gibi olurdu. Onu tanımayanlar, kendisini beraber oturduğu insanlardan asla ayıramazlardı. Onlar gibi giyinir, onlar gibi otururdu. Mescitte oluşan ilim meclislerine uğradığında veya oturduğu meclisten ayrıldığında, ashabın kalkmasını istemez, böyle yapmamaları konusunda da onları uyarır. Ben, Kisra veya Kayser, İran Kralı, ya da Bizans imparatoru gibi değilim derdi. Resulullah Aleyhisselam'ın günlük hayatının geçtiği bu mescit iki temel birimden oluşuyordu. İlk bölümünde ibadet yapılan kısım, ikinci bölümünde ise kimsesizler, evi barkı olmayanlar, fakir, dışarıdan gelen misafirler, Medineli bekarlar ve evleri olmakla birlikte Resulullah Aleyhisselam'ı dinleyip ondan feyiz almak, ilim almak için evlerine gitmeyen Abdullah bin Ömer ve İstanbul'umuzun medar iftarı Halid bin Zeyd Eba Eyyub el Ensari ki bunlardandır. İnsanların ikamet ettiği Suffa kısmıydı. Mescidin gölgelik tarafındaki Suffa kaynaklarımızda Resulullah Aleyhisselam'ın vakit namazlarından sonra uğramayı ihmal etmediği mekânlardan biri olarak zikredilmektedir. Suffa'da daimi kalan insanların yeme içmelerine gelince yiyeceklerinin önemli bir kısmını hurma oluşturmaktaydı. Hurma bahçeleriyle meşhur olan Medine'de özellikle hurma hasat mevsimi Suffa'da yaşayan insanların bayram ettiği dönemdi. Zira hurma bahçelerinin sahipleri dalından kopardıkları salkımları buradaki sütunlardan herhangi birine asarlar. Suffa sakinleri de acıktıklarında gelir ve o hurmalardan ihtiyaçları kadar alırlardı. Bu olay daha sonra özellikle de Osmanlı döneminde ihtiyaçlarını başkasına söyleyemeyen onurlu fakirler için mescitlerin avlusuna hava iç taşlarının konmasına öncülük etmiştir. Bilindiği gibi Osmanlı'da sabah namazına giden zenginler namaz çıkışında bu taşlara gönüllerinden koptuğu kadar sadaka koyarlardı. Onlarla birlikte aynı ibadet yerini paylaşmış olan fakirler de çıkarken ihtiyaçları nispetinde oradan para alırlardı. Bu hal ise ister zengin olsun, isterse fakir olsun, atalarımızın Osmanlı döneminde fedakar olduklarını, açgözlü olmadıklarını göstermesi açısından önem arz ediyor. Bugün bir yerde bir yemek ikram edildiği zaman izdahım oluyor. Bir hediye, elbise, kıyafet verildiğinde millet birbirine yaşıyor. Zenginimizin de fakirimizin de aslında bizde olan verirken edeble, zarafetle vermek, alırken onurla almak, ihtiyacından fazlasına yeltenmemek hakkaniyetlerini ikram ediyor. Anlamamızı sağlıyor. biliyor musun? Filence yer ikramları veriyormuş. Kumanya veriyormuş. Maaş bağlıyormuş. Gideyim oradan alayım sonra gideyim bir de buradan alayım gibi doymaya nefis, ölümü düşünmeyen akıl, hesaptan çekinmeyen bir kalbin yaptıklarıyla o dönemdekilerin yaptıkları bir olmuyor. Sufa'nın iki bölümünden oluştuğu erkeklere ait kısmının yanında kadınların eğitim gördüğü diğer bir bölümün de bulunduğundan bahsedilir. Bu rivayetin doğruluğunu kabul ettiğimizde, görev yapan öğretmenler arasında Peygamber aleyhisselamın eşlerinin de olduğunu söylemek gerekir. Diğer nokta, evi. Mescidi Nebevi'nin hemen bitişiğinde inşa edilen Resulullah aleyhisselamın evi, küçük ve dar odacıklardan oluşmaktaydı. Resûlullah Aleyhisselam'ın eşlerinin her biri bu müstakil odalarda ikamet etmekteydiler. Bu odacıklar o kadar dardı ki yatak serildiği zaman bir kişinin namaz kılacağı başka bir yer kalmıyordu. Bunu Hz. Ayşe annemiz radıyallahu anha anlattığı şu olaydan anlıyoruz. Peygamber Aleyhisselam secdeye gideceği sırada ayağı, Ayağıma değdiğinde ben ayağımı çekerdim ve o da secdeye giderdi. Son derece sade olan Resulullah aleyhisselamın evinde süs eşyası olarak hiçbir şey bulunmazdı. İçinde sıradan insanların evlerinde bulunanlardan daha az şey vardı. Her odada bir şilte, yatak, kırba, bir iki tabak, hem hamur yoğurmak hem de banyo yapmak için kullanılan bir kabın dışında bir şey yoktu. Hatta bu küçük odalarda hayat o kadar zordu ki Allah Resulü'nün eşleri bazen dayanamaz hale gelmişler, evdeki koşulların Medine'deki diğer Müslümanlarla aynı seviyeye getirilmesi için Resulullah Aleyhisselam'a baskı yapmışlardı. Ahzab suresinin bir kısmı Resulullah Aleyhisselam'ın eşlerinin bu tutumunu eleştiren ve nasıl davranılmasını gerektiğini açıklayan tarzda nazil olmuştu. Son derece zahidane bir hayat süren Resulullah Aleyhisselam'ın evi, dönemin fakirlerinin evleri gibi geceleri aydınlatılamıyordu. Burada Peygamber Aleyhisselam'ın fakirliği zenginliğe tercih etmesinden daha çok, halkın en alt tabakasının bile kendisiyle rahatlıkla bir sempati ve bağ kurabileceği bir yaşam tarzını benimseyerek insanların kendisiyle daha yakın ve rahat diyalog ve irtibata geçmesini tesis etmiş olması tercih edilebilir. Aksi takdirde zengin hayat yaşayan sahabelerini bundan dolayı uyarmış olması, bineklerini, giyeceklerini, giydiklerini, silahlarını, yaşadıkları evleri buna göre tanzim etmelerini isteyebilirdi. Aslında burada idarecilerin nasıl davranması gerektiğini ön plana koyan bir işareti görmüş oluyoruz. Diğer bölge pazarlar demiştik. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye hicret ettikten kısa süre sonra Müslümanları Yahudi tüccarların zulmünden kurtarmak ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla tarihe Medine pazarı veya peygamber pazarı olarak geçmiş olan pazarı kurdu. Pazara gelen maldan pazar sahibi veya sorumlusuna ödenen usur vergisini kaldırarak buraya bir canlılık gelmesini sağladı. Öyle ki kısa süre içerisinde yeni kurulmasına rağmen Medine'nin en işlek pazarı haline geldi. İşte Resulullah aleyhisselamın günlük hayatının bir kısmı bu pazarda geçerdi. Kaynaklarımızdaki Resulullah Aleyhisselam'ın pazar ve pazarcılar arasındaki tartışmalar ile sahir zamanlarda tüccarlara verdiği öğütlere ilişkin bilgiler dikkate alındığında buraya haftada birkaç kez uğradığı anlaşılmaktadır. Pazardaki işlerin rayına oturması üzerine Resulullah aleyhisselam şifa el-adeviyeyi görevli olarak atamış, kendisi ise arada bir uğrar olmuştur. Resulullah aleyhisselatü vesselam ile eshabının günlük hayatlarının, Önemli bir kısmı, kuşkusuz cadde ve sokaklarda geçerdi. said el Khudri'nin anlattıklarını esas aldığınızda, Resulullah Aleyhisselam'ın buraların kamuya ait olduğunu düşündüğü anlaşılmaktadır. Nitekim, eshaba yaptığı tavsiyelerde, yollarda oturmamalarını özellikle vurgulamıştır. Müslümanların geçişine engel olarak ona, eziyet edilmemesi gerektiği felsefesinden hareketle verilen bu öğüdün biz müslümanların hayatında ne kadar yer edildiğini arabalarımızı diğer insanların arabalarının değil kendilerinin dahi geçmesine mani olacak şekilde park etmemizden çıkarmak mümkündü. Oysaki tam tersi olması gerekiyordu. Yola atılan bir dikenin kaldırılmasını, yani insanlara eziyet veren bir şeyin yoldan kaldırılmasını, imanın yetmiş şubesinden bir şube sayan Allah Resulü Aleyhisselam'ın emri, tavsiye ve direktiflerine baktığımızda, biz ahir zaman Müslümanlarının kendi nefsimde dahil ederek, çok uzak bir noktada olduğumuzu söylemek söz konusu olabiliyor. Bu paylaşmış olduğumuz Resulullah Aleyhisselam'ın pratiklerinden tekrardan feyiz almaya, ders almaya bugünden tezi yok. Hemen olmamız gerektiği şekliyle hayatımızı düzenlemeye, düzeltmeye ihtiyacımız var. Yapmamız gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam'ın günlük hayatının geçtiği mekanları şöyle kısacık geçtikten sonra, şimdi de kısacık onun günlük hayatına değinelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sabah namaz vakti girmeden kısa bir süre önce müezzinler tarafından uyandırılırdı. Güne hamdü sena ile başlar. Kendisini yeni bir güne daha kavuşturan Allah'a minnettarlığını, Sahih-i Buhari'de geçtiği üzere ''Allah'ım senin sayende sabahladık, senin sayende akşamladık, senin sayende yaşayacağız, senin sayende öleceğiz.'' ''Senin huzurunda toplanacağız.'' diye dua ederek ifade ederdi. Uyanıp henüz yatağından kalkmadan önce yaptığı ilk şey mutlaka misvak ile dişlerini fırçalamak olurdu. Bu hadise Resulullah Aleyhisselam'ın ağız ve diş sağlığına verdiği önemi göstermesinin yanı sıra onun diğer insanlara gösterdiği saygıyı anlatması açısından da büyük bir öneme sahip. Diğer insanlara göstermesi haricinde aynı odayı, aynı hayatı paylaştığı eşine karşı gösterdiği saygı anlamında da önemli. Çünkü Peygamber Aleyhisselam kalktıktan sonra elini yüzünü yıkatıp dişlerini fırçalayabilirdi. Ama henüz uyanır uyamaz dişini misvaklaması, kendisiyle aile hayatı kuran eşlerine karşı göstermiş olduğu saygının da bir tezahürü. Bu konunun önemi onun özellikle sarımsak kokusu gibi muhatabını rahatsız edebilen yiyeceklerden uzak durduğu şeklindeki diğer rivayetlerle bir, araya, bir arada değerlendirildiğinde daha iyi anlaşılıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam dişlerini fırçaladıktan sonra abdest alır, özellikle de güne abdestle başlamaya özen gösterirdi. Daha sonra evinde iki rekat namaz kılardı. Sabah namazından önce kılmayı adet haline getirdiği bu iki rekat namazı hızlıca kıldığı rivayet edilir. Bunu anlatan Hz. Aişe, zaman zaman Fatiha suresi okuyup okumadığında tereddüt ettiğini ifade eder. Buhari Tecid'de, evden çıkmadan önce aile fertlerini mutlaka namaza kaldırırdı. Sadece eşlerini değil, kızı Fatıma'nın da evine uğrar ve haydi namaza ya al-beyt, ey ev halkı, Allah sizden kiri giderip sizi tertemiz yapmak istiyor diye sesini yükselterek onları namaza kaldırırdı. Bu hadise, Aile reislerinin namaz hususunda sorumluluğunu ifade açısından, namazın İslam dininin yerini göstermesi açısından öneme sahip. Peygamber aleyhisselam sabah namazı için aile efradını uyandırdıktan sonra elbisesini giyerdi. Onun günlük kıyafetleri son derece sıradandı. Başına iki ucu omuzuna sarkan bir sarık sarardı. Bu sarığın rengi değişmekle beraber en çok beyaz sarı tercih ederdi. Hatta... ''Elbiselerinizin en hayırlısı beyaz olanıdır. Beyaz giyininiz ve ölülerinizi onunla kefenleyiniz.'' diye buyururdu. Çoğunlukla pamuklu elbiseleri tercih eden ancak zaman zaman yün ve keten elbiseler de giyen Resulullah Aleyhisselam en çok izar giymeyi severdi. Bunların yanında kullandığı giyim eşyaları Yemen abaları, cübbe, kaftan, gömlek, rida, mest ve ayakkabıdan oluşmaktaydı.'' Rasulullah Aleyhisselam dağınık olmayı hiç sevmezdi. Mescide çıkmadan önce saçlarını hanımlarına yaptırırdı. Sakalına da son derece özen gösterirdi. Ebni Sad'ın tabakatındaki ifadesine göre saçına ve sakalına gül yağı sürer, sakalını da sık sık tarardı. Dolayısıyla dağınık ve düzensiz bir görüntü vermekten asla hoşlanmazdı. Giyinip üst başını düzenledikten sonra namaz kıldırmak üzere mescide gitmek için evinden çıkarken Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım sapıklığa düşmekten, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cehalete düşmekten veya cahil görünmekten sana sığınırım şeklinde dua ederdi. Resûlullah aleyhisselamın namaz amacıyla evinden çıkmasından sonra başta hanımları olmak üzere müslüman kadınlardan durumu müsait olanlar da eşleriyle birlikte mescide gelirlerdi. Resulullah aleyhisselam o kutlu binaya, kovulmuş şeytandan yüce Allah'a, ulu zatına, ezeli hükümranlığına sığınırım diyerek girerdi. Resulullah Aleyhisselam'ın günün bu ilk namazında yaklaşık 60 ile 100 ayet arası okudu rivayet edilir. Namazın bitiminde hanımlar evlerine dağılırken erkekler ise Peygamber Aleyhisselam ile birlikte mehcitte güneş doğuncaya kadar otururlardı. Gördükleri rüyaları Resulullah Aleyhisselam'a yorumlatmayı bir ayrıcalık olarak gören sahabiler bu zamanları bir fırsat olarak görür, ona rüyalarını anlatırlardı. Resûlullah Aleyhisselam da bu insanları gayet ciddi bir şekilde dinler. Anlattıkları rüyalardan kimisini yorumlar, kimisini ise sadece Allah'ın dediği olur diyerek yorumlamak istemezdi. Mesai'nin anlattığına göre Resulullah Aleyhisselam bu süre zarfında sahabillerin arasındaki konuşmaları dinlerdi. Bu sohbetlerin konusu çoğunlukla tarih. Bir başka ifadeyle İslam öncesi cahiliye dönemi ve Şiir olurdu. Resulullah Aleyhisselam'ın tarih ve şiir konuşmalarına katılması, hatta dinleyerek dahi olsa bu sohbetlerin yapılmasını onaylaması, onun belli bir tarih bilincine sahip olduğunu, dahası tarihin gücünü çok iyi bildiğini göstermektedir. Bilindiği gibi tarih, toplumların tecrübelerinden oluşan ortak hafızayı teşkil eder. Ciddi tarih bilgisine sahip olanlar, dün yapılan yanlışlardan dersler çıkardıkları gibi, icra edilen doğrulardan da faydalanırlar. Her yeni başlangıç bir dün üzerinden kurulduğu için, doğru bir dün tasavvuru olmaksızın gerçekçi bir yarın kurmak mümkün değildir. İşte aziz dinleyicilerim, bu sebepten dolayı, Resulullah aleyhisselam ve arkadaşları güne tarihten derslerle başlamakta, bunu insanın ruh âlemini zenginleştiren, derinleştiren şiir ile de taşlandırmaktaydılar. Kuşluk vakti ise, Cabir bin Abdullah'ın anlattıklarını radıyallahu an esas alırsak, Resulullah aleyhisselam kuşluk vaktine kadar mescitte bulunurdu. Hatta Cabir'e, mescitte kuşluk namazı kılmasını öğütlediği de rivayet edilmiştir. Gerek bu rivayet, gerekse bunu destekleyen diğer rivayetler, Resulullah Aleyhisselam'ın kuşluk namazını kıldığını göstermektedir. Fakat kuşluk vaktinde kaç rekat namaz kıldığı veya sürekli kılıp kılmadığında ihtilaf bulunuyor. Bu rivayetlerden çıkardığımız sonuca göre, Resulullah Aleyhisselam kuşluk namazını bazen 2, bazen 4, zaman zaman da 6 veya sekiz rekat olarak kılar, hiç kılmadığı da olurdu. Peygamber aleyhisselam kahvaltısını kuşluk namazından sonra yapardı. Kuşluk vakti ile öğle namazı arasında ne yaptığına gelince, çoğunlukla mescitte bulunur, eshabın eğitimiyle ilgilenirdi. Ancak pazar ve pazarcılara yaptığı nasihatleri esas aldığımızda, bu saatlerde pazara gittiği de anlaşılmaktadır. Arkasından da abdestini yenilemek için dahi olsa, Evine gittiği anlaşılıyor. Zira öğlenin ilk sünnetini evinde kıldıktan sonra öğle namazını kıldırmak için mescide gelirdi. Resulullah aleyhisselam öğle namazının ilk iki rekatinde, Fatiha suresi ile birlikte birinci rekatte uzun, ikinci rekatte ise kısa olan birer sure okurdu. Gizli okuyor olmasına rağmen bazen ayetleri sahabilere duyururdu. Son iki rekatte ise sadece Fatiha suresini okurdu. Öğle namazından sonra da evine giderdi. Öğle yemeğini büyük bir ihtimalle öğle namazından sonra yerdi. Resulullah aleyhisselam, hanımlarının bizi anlattığına göre öğle namazından sonra evinde işleriyle ilgilenmeye çalışırdı. Duvarın dökülmüş olan sıvası gibi, tamiri mümkün olan yıkıkları bizzat kendisi tamir ederdi. Şayet tek başına başaramayacağı bir şey olursa, bu durumda sahabilerden yardım isterdi. Yine, Hz. Ayşe'nin anlattığına göre o, evinde insanların en yumuşak huylusu ve en kerem sahibiydi. Keza, o günkü toplumda erkekler tarafından yapılmakta olan koyunları sağma işi de yine bizzat Resûlullah aleyhisselam tarafından yapılırdı. Bu konuda hesabından yardım almazdı. Resulullah aleyhisselam, kılık kıyafetinin temiz ve düzenli olmasına, Yırtık olmamasına son derece dikkat ettiği için evinde dinlenmeye çekildiği öğle vaktinde kıyafetlerini gözden geçirirdi. Şayet elbiselerinde yırtık varsa onu bizzat kendisi dikerdi. Hatta İbn-i Sad'ın tabakatinde anlattığına göre evindeyken en çok da bu tür işlerle uğraşırdı. Yamalı elbiseden utanmanın değildi. Özellikle de insanın vücudunu gösteren yırtıkların mutlaka tamir edilmesi gerektiğini bize gösteren son derece güzel bir örnekti bu. Yine sağ ayakkabısının tamirini de kendisi yapar, böylesi şahsi işlerinde eşlerinden yardım istemezdi. Oysa ki eşlerinden Hazreti Zeynep binti Caj, deri konusunda son derece mahir bir hanımdı. Hatta yapmış olduğu deri işlerinden para kazanır, bu paraları da Medine'nin fakirlerine dağıtırdı. Dolayısıyla Resulullah aleyhisselamın bu hususta kendisinden yardım istemesi mümkündü. Ama o, biz ümmetine örnek olmak istediği için şahsi işlerini bizzat görmeye çalışır. Eshabına da birinden bir şey istemeyiniz diye tavsiyete bulunurdu. Bunu aktaran ravi diyor ki, Resulullah aleyhisselamın bu tavsiyesinden sonra öyle bir hale geldik ki, bizden atının üzerinde olan birinin kamçısı düşse, bunu orada olanlardan istemez, inip kendisi alırdı. Resulullah aleyhisselamın özellikle uzun ve sıcak yaz aylarının öğle vaktinde, zaman zaman evinde uyuduğu ifade edilir. Peygamber aleyhisselamın eşlerinin ev olarak kullandığı tek gözlü, hane-i peygamber aleyhisselamın uğraması onlar için ayrı bir mutluluk kaynağı olurdu. Herkes evinde var olan ya da bir akrabası ve arkadaşı tarafından veya öğretmenliğini yaptığı Medineli Müslüman hanımlardan biri tarafından kendisine gönderilmiş olan yiyeceği onunla paylaşmak için adeta yarışırdı. Bunlardan biri de cömertliğiyle ön plana çıkmış olan Hz. Zeynep'tir. O kendisine gelmiş olan balı, Peygamber aleyhisselam olmadan yiyememiş. Peygamber aleyhisselam ona her uğradığında bunu kendisine yitirmiştir. Peygamber aleyhisselam, nafileleri evinizde kılınız, evlerinizi kabirlere benzetmeyiniz dediği ifade edilir. Son derece sorumluluk sahibi olan Allah'ın seçkin elçisi, Resulullah aleyhisselam ikindi namazından sonra mutlaka evine uğrar, Ayrı ayrı eşlerinin hal ve hatırını sorar, ondan sonra da hangisinin evine gitmesi gerekiyorsa, onun evine giderdi. Hz. Ayşe annemizin anlattığına göre, ikindi namazından sonra mutlaka iki rekat namaz kılmayı vefat edinceye kadar sürdürmüş olan Allah Resulü Aleyhisselam, bu ibadetin biz ümmetine ağır gelmemesi için, Mescitte değil, evinde kılmış olduğunu ifade ediyor. Fakat, Resulullah Aleyhisselam'ın ikindi namazından sonra akşam namazına kadar vaktini evde geçirdiği zannedilmemeli. Peygamber Aleyhisselam'ın ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar Allah'ı anan bir cemaatin içerisinde olmasının kendisi için çok değerli olduğunu söylemesi, ikindi ile akşam namazı arasında mescitte olduğunu, eshabının eğitim ve terbiyesiyle ilgilendiğini göstermekte. Yine bu rivayet, Resûlullah Aleyhisselam'ın akşam namazını kılıncaya kadar bu kutlu mekandan ayrılmadığını da düşündürmekte. Akşam namazını kılan Resulullah Aleyhisselam evine gider, önce iki rekat namaz kılar, arkasından da akşam yemeğini yerdi. Diğer öğünlerden ziyade akşam yemeğini önem verir ve bir avuç hurma dahi olsa mutlaka akşam yemeğinin yenmesini tavsiye eder, aksi takdirde vücudunun zayıf düşeceğini belirtirdi. Allah Resûlü Aleyhisselam, Akşam yemeğine yalnız başına gitmez, suffada barınmakta olanları da yanında götürürdü. Ayrıca eshabını bu insanları yemeğe götürmeleri hususunda teşvik ederdi. Hatta kendisine gelen hediyelerin önemli bir kısmını da yine onlarla paylaşırdı. Yemeğini yerken sağ elini kullanır ve eshabına da sağ ellerini kullanmalarını tavsiye ederdi. Yemeklerin tabaklarda bırakılmayanlarının O insanlar için istiğfar ettiğini söylerdi Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde geçtiği üzere Yemeğini yerde yediği gibi Dinlenirken de yerde oturarak dinlenmeyi severdi Yerde oturarak bu kabil işleri yapmayı Kölelere ait işlerden sayanlara da Evet ben de Rabbimin kölesiyim diyerek ifade ederdi Yemek israfına son derece karşıydı Hatta bırakın pişmiş yemeği dökmeyi Ekmek kırıntılarının bile israf edilmesine karşı çıkar, şayet mümkünse dökülen kırıntıları da toplardı. Yine tabaklarda yemek bırakılmamasına özen gösterirdi. Yemeğin ölçüsünce yenilmesini öğütler ve hiç kimse karnından daha kötü doldurulacak kap bulamaz derdi. Ne bulursa onu yiyen Rasûlullah Aleyhisselam'ın sofrasında nadiren birden fazla yemek çeşidi olurdu. Şayet durum böyleyse iki yemekten birini tercih ederdi. Sevmediği bir yemek oldu mu onu yemez ama asla da eleştirmezdi. Hatta Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a annemiz bu konuda şöyle diyordu. Resûlullah aleyhisselamın midesine bir günde ikiye ayrı çeşit yemek girmemiştir. Eğer o et yemişse ona başka bir şey katmaz. Hurma yediyse ona başka bir şey eklemez. Ekmek yediyse... Ona da başka bir şey ilave etmezdi, demişti. Bütün bunlara rağmen bilinmesi gereken en önemli husus, Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı boyunca evinde çok az sıcak yemek bulduğu gerçeğidir. Hatta eşi Hazreti Ayşe annemiz, evlerinde aylarca ateş yanmadığını, yemek pişirilmediğini söylemiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, yemekten sonra mutlaka kendisine bu nimeti bahşetmiş olan Mevlasına şükreder ve şöyle derdi. Hamd bizi yediren, içiren ve Müslüman kılan Allah'a mahsustur. Yemeği ile ilgili söylememiz gereken bir başka husus tek başına sofraya oturmayı sevmediği gerçektir. Yemeğin bereketlenmesi için asabına yemeklerini yalnız başkalarına yememelerini tavsiye eder, kendisi de yemeği ya ailesiyle ya da misafirleriyle birlikte yerdi. Peygamber Aleyhisselam yemekte asla kusur bulmaz. Eğer istediği varsa yer, yoksa bırakırdı. Yemekten sonra ellerini mutlaka yıkadığı gibi eshabına da böyle yapmalarını emrederdi. Hatta Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette şöyle buyurmuştur. Sizden birinin elinde et kokusu bulunup da elini yıkamadan uyuduğu, sonra da başına bir şey geldiği zaman sakın kendi nefsinden başka bir şey kınamasın. Hatta yemeğin bereketinin yemekten önce ve sonra el yıkamakta olduğunu, ellerini yıkamadan yatan bir adamın başına bir musibetin geleceğinden korktuğunu söylerdi. Müslümanların eğitimine çok önem veren Rasulullah Aleyhisselam, bunu en açık şekilde kendi evinde göstermişti. Nitekim gecesinin bu ilk saatlerini mutlaka eşlerinin eğitimine ayırmaktaydı. Yemekten sonra konukları varsa onların dağılmaları ile birlikte, Peygamber aleyhisselam neredeyse eşleri de orada toplanırdı. Bu sıcak ev ortamında bir taraftan evin gündelik sorunları konuşulup çözüm yolları müzakere edilirken diğer taraftan peygamber aleyhisselam eşlerine o gün inmiş ayetler hakkında bilgi verirdi. Ne muhteşem bir sahne değil mi? Televizyon dizilerinden, telefondaki dedikodulardan, tabletlerin beklemesinden, cep telefonundaki yazışmalardan beraber sofrada buluşmaya fırsat bulamayan, fırsat bulduğunda da hemen kalkma yarışları yapan günümüz aileleri için ne kadar büyük bir ibret. Keza bu esnada onların kendi aralarındaki sohbetini dinler, varsa bir yanlışlarını düzeltirdi. Yine onların sorunlarının önemli bir kısmına bu sohbetler esnasında cevap verirdi. Bunların büyük bir kısmı, Peygamber aleyhisselam evde değilken, Medineli Müslüman hanımların kendilerine yönelttiği sorulardı. Bu hadiseden de anlaşıl açıkça anlaşıldığı gibi, Peygamber aleyhisselamın evi, Müslüman Medineli hanımların eğitildiği bir okul gibiydi. Peygamber aleyhisselamın eşlerinin Müslüman hanımların eğitimiyle bu kadar yakından ilgilenmesi, onun çok evliliğinin bir başka illetini de önümüze koyuyor. Kaynaklarımızın önemli bir kısmının altını çizdiği gibi, Peygamber aleyhisselamın evliliklerinin kahir ekseriyesi siyasi evliliklerdi. Bunun yanında unutulmaması gereken bir başka gerçek de, bu evliliklerinin İslam hukukunun özellikle de aile hukukunun şekillenmeye başladığı Medine'de gerçekleşmiş olmasıydı. Bir başka ifadeyle, aile hukukuyla ilgili inen ayetlerin hedefine ulaşabilmesi için bunların Müslümanlara aktarılması gerekiyordu. Müslümanların da sayısı da günden güne artıyordu. Peygamber aleyhisselam ve görevlendirdiği şahıslar mescitte erkeklere eğitmeye çalışırken hanımların da hanım öğretmenler tarafından eğitilmesi icap ediyordu. Bu önemli görevin bir tek şahıs tarafından yerine getirilmesine mümkün olmadığı ortada. Bu durumda birden fazla yardımcı alınmış, bir taraftan bunlar eğitilmiş, diğer taraftan bunlar aracılığıyla diğer Müslümanların eğitimi sağlamıştır. Gerek Kur'an-ı Kerim'deki çok evliliği ifade eden ayeti kerimenin ciddi bir şekilde incelenmesi sonucunda, gerekse Resulullah Aleyhisselam'ın kimi uygulamalarına bakıldığında aslında onun tek evliliği öngördüğü anlaşılacaktır. Nitekim o kızlarını evlendirdiği zaman damatlarına kızlarının üzerine evlenmemelerini şart koşmuştur. Konuyla alakalı detaylı bilgi arzu edenler, Buhari Tecid ikinci cildin 535 nolu hadisinin 1537 ile 1538 bölümlerini inceleyebilirler. Bu hadise açıkça onun tek evliliği savunduğunu göstermesi açısından önem arz etmektedir. Ayette de zaten bilirseniz tek sizin için hayırlıdır ifadesi konulmaktadır. Peygamber aleyhisselam yası namazını oldukça geç vakitte kılmayı severdi. Zira gününü böyle planlamıştı. Yasıdan önce uyumadığı gibi, Yatsı namazından sonra da konuşmayı sevmezdi. Bununla beraber yatsı namazından sonra uzun süre Kur'an okuduğuna dair kaynaklarımızda bilgiler bulunmamaktadır. Gelelim uyuması bölümüne. Peygamber aleyhisselam İbni Kayyım'ın ifadesine göre gecenin başlangıcında uyur sonra da kalkardı. Müslümanların işleriyle uğraştığı zamanlarda ise gecenin evvelini uykusuz geçirirdi. Resulullah aleyhisselamın uyumadan önce bir dizi hazırlık yaptığı anlaşılmakta. Mesela uyumadan önce gözüne sürme çeker, abdestli yatmaya özen gösterirdi. Yatmadan önce uyandığında dişlerini fırçalamak için baş ucuna misvağını, abdest almak için de abdest suyunu ve tarağını mutlaka koyar ve yüzü deriden içi ise hurma lifleriyle doldurulmuş olan son derece mütevazi şilti üzerine uzanırdı. Kullandığı yastıkta yüzü deri, içi hurma lifleriyle doldurulmuştu. Bu yatak o kadar mütevazidir ki, Ensardan bir hanım bir sorusu için Peygamber aleyhisselamın evine geldiğinde bu durumu görür ve son derece üzülür. Bunun üzerine evine döndüğünde Peygamber aleyhisselamın üzerinde rahatça yatması için yünden bir döşek gönderir. Ancak her şeyi ile zahidani bir hayatı benimseyen Peygamber aleyhisselam bu döşeyi kabul etmeyip geri göndermiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın anlattığına göre, Peygamber aleyhisselamın hasırdan yapılma ve üzerinde de hiçbir döşek olmayan sedirde yattığı da olurdu. Hatta bir keresinde Hz. Ömer, sedirin Peygamber aleyhisselamın vücudunda iz bıraktığını görünce son derece üzülmüş ve ağlamıştır. Kisra ve Kayser'in, Bizans ve Sasani imparatorlarının liderlerinin şatafat içerisinde yüzdüklerini, Peygamber aleyhisselamın ise seçilmiş olmasına rağmen bu kadar mütevazı yaşadığını söylemişti. Bu sedir, Peygamber aleyhisselam Medine hicret ettikten sonra kendisine Esad bin Zürare tarafından hediye edilmişti. Peygamber aleyhisselam bunu vefat edinceye kadar kullanmıştı. Vefatından sonra da uzun yıllar Medineli Müslümanların ölülerini üzerine taşıdıkları bir tabut vazifesi görmüştü. Peygamber aleyhisselam Hz. Ayşe'nin anlattığına göre yatağına girdiği zaman İhlas, Felak ve nas surelerini okur, avucuna üfler, bunu da vücuduna sürer. Sağ yanı üzerine döner, sağ elini sağ yanağının altına koyar, Rabbine sığınarak güzelce uyurdu. Peygamber aleyhisselam gecenin belli bir vaktinde ibaret etmek amacıyla kalkardı. Hatta bir ara gece namazını açıkça kılmaktaydı. Bunu gören sahabiler de geceleri gelip onun kadar namaz kılıyorlardı. Hatta içlerinden bazıları peygamber aleyhisselamın haberi olmadan namazlarını ona uyarak kılmaya çalışmışlardı. Bunu öğrenen peygamber aleyhisselam gece namazının Müslümanlara farz olacağından endişe ederek açıkça kılmayı bırakmış fakat ömrünün sonuna kadar evinde mutlaka kılmıştı. Bu namazı nasıl kıldığına gelince her gece yarısı, gece yarısına biraz kala veya gece mutlaka kalkar, önce Kur'an'dan bir miktar okur, sonra da gece namazı kılardı. Kaç rekat kıldığına dair farklı rivayetler olsa da cemaatle kıldırdığı namazların aksine yalnız kaldığında son derece uzun kılardı. Hz. Ayşe annemiz bu durumu anlatırken onun geceleri toplam 11 rekat namaz kıldığını ancak her bir secdede bir şahsın 50 ayet okuyabileceği kadar uzun durduğunu hatta namaz kılmaktan ayaklarının şiştiğini söylemektedir. Onun yalnız başına kılarken namazlarını ne kadar uzun kıldığını meşhur hadisler gösterir. i̇bn Mesud bir gece Peygamber aleyhisselamla beraber namaz kılmaya başlamış. Peygamber aleyhisselam namazı bu kadar uzun tutması üzerine dayanamamış gidip yatmayı bile düşünmüştür. Peygamber aleyhisselam yalnız başına kıldığı zaman, namazını bu kadar uzun tutarken, cemaatle kıldırdığı zaman kısa tutardı. Sahabilere de, imamlık yaptıkları zaman, cemaatin içerisinde zayıf ve hasta insanların olabileceğini dikkat almalarını söyler, namazlarını kısa tutmalarını öğütlerdi. Cemaate namazı uzun kıldıranları da kızardı. Gece namazına bazen hanımlarını da kaldırırdı. Peygamber aleyhisselam, Geceliğin namazlarında şöyle dua ederdi. Allah'ım, Hamd sanadır. Göklerin, Yerin ve içindekilerin Hakimiyeti sendedir. Hamd sanadır. Sen, Göklerin, Yerin ve içindekilerin Nurlandırıcısısın. Hamd sanadır. Sen, Göklerin ve yerin hakimisin. Hamd, Sanadır. Sen gerçeksin. Vaadin gerçektir. Seninle karşılaşmak gerçektir. Sözün gerçektir. Cennet gerçektir. Cehennem gerçektir. Peygamberler gerçektir. Muhammed gerçektir. Kıyamet gerçektir. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım ve sana dayandım, Sana yöneldim. Senin için savaştım, Senin hükmünü hakem yaptım. Geçmişte ve gelecekte, Gizli, açık işlerimi bağışla. Sen öne geçirensin, Sen geri bırakansın, Senden başka ilah yoktur. Allah'tan başka, ne kuvvet ne de engel vardır. Gerek farzlar gerekse diğer namazlardan sonra tesbih yapardı. Sonuç olarak Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatına baktığınızda titizlikle bir dakikasını bile boşa geçirmediği görülecektir. Sorumluluklarını idrak sahibi bir aile reisi olarak yerine getiren Peygamber aleyhisselam zamanının bir kısmını ailesine ayırmıştı. Zamanının diğer kısmının şahsi ihtiyaçları, devletin idaresi ve tebliğ faaliyetlerine ayırdığını görüyoruz. Öyleyse bize düşen de, insanoğlunun hüsrana düştüğü iki şey diye ifade ettiklerinden en önemlisi, nama, zaman ve sağlık kavramlarını tekrardan güncelleyip, zamanımızı Peygamber aleyhisselamın unutulmuş sünneti olan en doğru şekliyle değerlendirme gayreti adına söz vermeliyiz. Haydi. Bugünkü radyo sohbetimi tamamlarken söz verelim. Peygamber aleyhisselamın unutulmuş sünnetini ihya etmek adına onun zamanı dolu dolu ve en verimli şekliyle kullanmak adına uyguladığı bilinçli, şuurlu düzeni, planı hayatımıza aktarmak adına hadi söz verelim. İşimize giderken ailemizi ihmal etmemeye şahsi ihtiyaçlarımızla uğraşırken dini sorumluluklarımızı, kişisel ve kimliksel sorumluluklarımızı yerine getirmek adına söz verelim. Zamanın ezip geçtiği değil, zamanı en verimli şekilde geçenlerden olmak adına söz verelim. Selam olsun. Zaman tohumunu dünya tarlasına en verimli şekilde ekebilenlere. Selam olsun. Akıp giden zamanını en verimli ve doğru şekilde dolduranlara. Selam olsun. Eğlencenin, keyfin Refahın ya da geçim, telaş ve endişesinin zaman kavramını unutturmasıyla, yıllar sonra ben ne yapmışım demeyecek şekliyle, şuurla, bilinçle her alanda ve her daldı mücadele edenlere. Selam olsun. Yesirpleri Medine kılmak için gayret edenlere, İlyaları Kudüs yapmak için gayret edenlere, İspanyaları Endülüs yapmak için mücadele edenlere, Konstantiniyeleri İstanbul'u kılmak için Mücadelelerini sergileyenlere, sağına soluna bakıp nefer aramaktan çok, önce ben ne yapıyorum, önce ben ne yapmalıyım diyenlere, elini, ruhunu, sevgi, şefkat ve merhametle, hiç kimseyi ayırt etmeden herkesle paylaşabilenlere, selam olsun, benden senden demeyen bütün insanlara karşı, yaratılanı yaratandan ötürü sevmek desturuyla, Allah'ın dininde, ya Yuhannas, ey insanlar diye hitap ettiği hakikati unutmadan, Kur'an'daki en önemli ve ilk emir olan adaletle, insanlar arasında adaletle hükmet ayetini hayatının içerisine koyanlara, selam olsun bu dünyadan Firavunların göçtüğünü de, Musa'ların göçtüğünü de unutmayanlara, selam olsun bu dünyadan Nemrutların göçtüğünü de, İbrahimlerin göçtüğünü de, Unutmadan, selam olsun bu dünyadan, Ebu Cehillerin de, Ebu Leheblerin de göçtüğü gibi, Muhammed Aleyhisselamların da Rablerine vuslat ettiğini unutmadan, gününü yaşayan, yarınını inşa etmeye çalışanlara, selam olsun, öftü, kini ve hasedi terk eden, sevgiyi, şefkati ve ilmi tercih ederek, yarınlarını imha edil, ihya'ya gayret edenlere, selam olsun, her şeye ve herkese rağmen, güzeli, iyi, doğru ve hakkı yaşamaya ve yaşatmaya çalışanlara. Selam olsun Nefs Mekkesi'nden, Gönül Medinesi'ne hicret edebilenlere. Dünyanın her yerinden lütfederek yıllardır dinlediğiniz bu radyo sohbetim için şükranlarımı arz ediyorum. Bu radyo sohbetime ve diğer radyo sohbetlerimin arşivlerine ve çalışmalarıma www.adnanstansu.com web sitemden ulaşabilirsiniz. Sosyal medyaların Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube Atlant Sensör uzantılarından, video, resim, makale vs. çalışmalarında ulaşabilirsiniz. Gayretimiz, etbaa sebebe diye, aleyhisselam deyince aklıma gelen yol gibi, güneşin doğduğu yerden güneşin battı yere kadar, bir kimsenin dahi olsa kalbine ulaşıp, Peygamber aleyhisselamla buluşmaya, Kur'an ile tanışmaya, Rabbi ile tekrardan muhatap olmaya vesile olabilmektir. Duanızda olabilmek en büyük nimet. Vesselamu Aleyküm.